Himmetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Onur isimli izleyicimiz Hocam selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde rabıta ve zikir var mıydı? Teşekkürler demiş efendim. Evet. Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselamın döneminde elbette ki hem rabıta hem zikir vardı. Çünkü rabıta da zikir de Allah'ın emridir. Rabıta demek, birleştirmek, bitiştirmek manasındadır. Gönlünü bitiştirmek. Sahabe gönlünü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bitiştirmiştir. Gönlü bitiştirmeden iman olmaz. Gönlü bitiştirecek ki ona benzesin. Onun iman ettiği gibi iman etsin. Onu sevdiği gibi sevsin. Onun Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olabilsin. O'nun Allah'a karşı edepli olduğu gibi, Allah'a karşı edepli olabilsin. Her anda, her halükarda, Acaba Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı, nasıl yapmış diye düşünmesi gerekir ki, Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olsun. Tabi olmak Allah'ın emridir. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahbiret etsin. Yani rabıta olmadan, tabiyet olmaz. Tabi olmadan da rabıta olmaz. Tabi olunca evet rabıta olur, rabıtalı olur. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'e rabıtalıydı. İşi tam olarak becermiş olanlar, ondan fena bulanlardır. Resulullah Efendimiz'in ahlakının, güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği sahabedir. Bunlar gerçek manadaki sahabedir ki, sahabem gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hilayete erersiniz dedi. Bu hidayeti kiminle buluyor? Onlar, Onlara tabi olanlar elbette ki Resulullah Efendimiz de bulmuş olur. Yani Resulullah Efendimizin hali onlarda tecelli etmiş demektir. Aynı şekilde zikir de öyledir. Zaten zikir Allah'ın emridir. İster Allah deyin ister Rahman deyin. Fark etmez en güzel isimler Allah'ındır. Buna beraber beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ki bana şükretmiş olasın, nankörlerden olmamış olasınız buyurdu. Namazı namaza kalkmadan önce namazdan önce Allah'ı zikredin dedi. Kalbiniz mutmain olunca halkın namaz kılın dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Zikir süreklidir. Bir de ne buyurdu? Zikir en büyüktür. Allah'ı zikir en büyüktür. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz ki o o şeytana karin olur, yakın olur, dostu olur, şeytanın etrafında döner durur. Niye? Allah'ın zikrinden yüz çevirdiği için. Allah'ın zikri Allah'ın vahyidir. Allah'ın zikri Allah'ı unutmamaktır, hatırlamaktır. Allah'ın zikri Allah'ı zikir Allah Allah demektir. Evet varmış demek ki olmadan olmaz. Olmayan bir şeyi Allah'a dost olanlar nasıl yapar? Nasıl yapabilir? Evet. Bunu inşallah böyle anlayacağız. İnşallah. Ben Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Amin. Sizin isminizin sonunda ra var. Normalde o sahabe ya da büyük velilere getirilir. Birkaç cemaatten birileri sizin yanlış olduğunuzu söylüyor ama biz onlara kızıyoruz. Bunun hikmeti nedir? Evet. Ra ne demektir? Radiyallahu anh veya rahmetullahi aleyh. Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Veya, Allah ona rahmet etsin demektir. Biz birbirimizle konuşurken, sürekli birbirimize, Allah senden razı olsun demiyor muyuz? Yani bunu ile de büyük sahabe, küçük sahabe mi vardır? Kul, kuldur. Kullar birbirine dua etmelidir. Bu duadır. Bu en büyük duadır. İle de onun onların ölmüş olması gerekmiyor. Niye diri olanların rahmete ihtiyacı yok midir? Asıl dirilerin ihtiyacı vardır rahmete. Evet biz de birbirimize Allah razı olsun dediğimizde radıyallahu an demiş oluyoruz. sahabeye söyleneni söylemiş oluyoruz. Yasa böyle dini anlamadan söylenenin ne olduğunu anlamadan böyle hüküm vermek cemaatmiş. Niye birileri bize Allah senden razı olsun, Allah senden ona rahmet etsin ya da Allah razı olsun deyince bu onlara ağır mı geldi? Niye biz buna layık değil miyiz? Layık görmüyor mu? Söylediklerimizden bir kelimeyi istifade etmişse nasıl böyle söyleyebilir? Yanlış bir şey mi yapmışız ki? Allah ondan razı olmasın mı demek istiyor? Allah ona rahmet etmesin mi demek istiyor? Biz herkese Allah razı olsun demiyor muyuz? Böyle saçma sapan. Böyle düşüncesizce, böyle cahilce sözlere itibar etmek doğru değildir. Bunu söyleyenler, bunu konuşanlar kendi cehaletini ortaya koyuyor. Allah, Allah bütün kullarından razı olsun. Bütün müminlerden razı olsun. Hepsi de rahmetullahi aleyh veya radiyallahu anh demeye layıktır. Birbirimize böyle dua etmemiz gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Özgür Akdemir. Selamun Aleyküm. Muhatap olduğum insanların ve en yakınlarımın bende ben de dahil hepimizin ahiretini kazanmasını hem istiyor hem de kendimce mücadele ediyorum. Yalnız muhatap olduğum kişilere kendi niyetimin kötü olmadığını, gittiğimiz yolun aslında güzel olduğunu, kullandığımız bir kelimenin aslında kötü bir niyetle kullanılmadığını İspatlamak zorunda bırakılıyorum. Bu beni hem manevi hem de zahiri olarak yoruyor. Sizce ben nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Sizi seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Bunun için kendimizi yormamıza gerek yoktur. Hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyar ve davet ederiz. Karşımızdakiler kabul eder veya kabul etmez. Bu önemli değildir. Asıl önemli olan bizim bu daveti yapmış olmamız. Önce daveti kendimize yapmış oluyoruz. Bununla beraber yakınlarımıza yapmış oluyoruz. Kazanıyoruz. Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı temsil etmiş oluyor. Bununla beraber Allah'ın vahyini taşımış oluyoruz onlara. Biz kazandık mı? Kazandık. Onlar da eğer kabul eder, uyar, gerekeni yaparlarsa onlar da kazanır. Hidayeti veren Allah'tır. Bizim buna üzülmemiz doğru değil. Neden? Biz kazandık ya, önemli olan oydu. Allah'ın emrini yerine getirdik ya, Resulullah Efendimiz'i temsil ettik ya, mesele buydu. Onun için buna üzülmüyoruz. Tam tersine Allah'tan alacağımız o karşılıkla, yakınlıkla, o Allah'ın rahmetiyle, sevgisiyle sevilmemiz gerekir. Bu sıkıntı buna da yer. Varsın biraz da sıkıntı olsun. Varsın biraz da böyle itiraz olsun. Bizim de onu düzeltmek için doğru anlaşılsın diye biraz çaba gayret sarf etmemiz olsun biraz. Çünkü karşılığında büyük nimet vardır. Bunu dert edinmek, sorun edinmek, sıkıntı yapmak doğru değildir. Hamd ve şükür gerekir buna. Allah böyle bir nimeti bizim üzerimizde kullarına takdim ettiği için, ikram ettiği için evet, üzülmüyor, sıkılmıyor. Tam tersine hamd ediyor, şükür ediyoruz inşallah. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selam hocam. Nasılsınız? Aleyküm İyi misinizdir selam. hocam? Hamdolsun. Bir rüya gördüm. Bizim mutfakta makarna süzgecine suyu dolduruyordum. Bana diyordun ki zikir yapalım. Aras Allah diye akar. Gönüller hakka bakar. Seni sevmeyen neye yarar? E Muhammed'e de selam. Evet. Makarna biliyorsunuz bedene ait bir gıdadır zikir de ruha ait bir gıdadır burada ne demiş oluruz ikisini beraber yapmak gerekiyor hem zahiri nimeti hem manevi nimeti beraber kazanmak gerekiyor beraber yiyip, yiyip içmek gerekiyor İnşallah beraber öyle yapacağız öyle yapıyoruz inşallah efendim Diyarbakır'dan bozan avcılar Cennet ehline selam olsun. Efendimizin ellerinden öperiz ve bütün diğer TV çarşanlarına selam olsun. Ayette Allah buyuruyor. Geçmiş ümmetlerin başına gelen sıkıntılar sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayetin hikmeti nedir? diye sormuş efendim. Evet. Bu ayeti okuduğumuzda geçmiş ümmetlerin başına ne gelmiş onu anlamamız gerekir. Onu anladığımızda Allah'ın bize neyi vahyettiğini, ne demek istediğini anlarız. Her bir peygamberin kasasını okurken, geçmişteki ümmetlerin kasasını okurken, onların başına ne gelmiş? Peygamber ve peygamberlerle beraber olanların başına ne gelmiş onu anlarız. Bizim de mutlaka bunu yaşamamız gerekir. Neyi anlamamız gerekir burada? Önünde bir peygamber yoksa nasıl anlayacaksın? Ya da önünde bir peygamber varisi yoksa nasıl anlayacaksın? Peygamber yoksa bir peygamber varisinin olması gerekir. Ki bunu anlayabilesin. Ayetleri anlayabilesin. Daha doğrusu ayetleri yaşayabilesin. Evet. Onlarla beraber Allah'ın vahyini taşıdığımızda, Allah'ın hidayetini taşıdığımızda o zaman başımıza gelenlere ne yapmamız gerekir? Sabretmemiz gerekir ki cenneti hak edebilelim. Yoksa cennet yok dedi Allah. Aynı şekilde nasıl bir musibet, bela gelirse gelsin, gene o peygamberlerin ve onlarla beraber olanların başına gelenleri düşünüyoruz. Evet Oraya bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onlar nasıl muamelede bulunmuşsa, bizim de öyle yapmamız gerekir ki kazanabilen, mutlaka başımıza gelecek. Kimin başına geliyor? Elbette ki kabul edenlerin başına gelecek. Peygamberi, Allah'ı, geçmişteki, Peygamberleri, bütün peygamberleri kabul edenler bunu yaşar. Yoksa iman etmemişse, bir peygamber varisiyle beraber olmamışsa, onun böyle bir şeyi yaşaması zaten mümkün değildir. Zaten böyle bir şeyi kabul edememiş. Buna da katlanamaz zaten. Evet, anlamamız gereken şey, bütün peygamberlere iman etmektir. Buna beraber bir peygamber varisiyle Allah'ın vahyini taşıyıp, başına gelenlere sabretmektir böyle yaptığında geçmişteki ümmetlerin başına gelen onun da başına gelmiştir. Dolayısıyla cenneti hak etmiş, cennete de layık olmuştur. Böyle olmadıkça cennete layık olmaz. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler. Selamun aleyküm <gülüyor> efendim. Aleykümselam. Bir aydır yoğun bakımda olan bir yakınım var. Sizi çok seviyor. Sizden rica etsem kendisine dua eder misiniz? Allah kardeşimize şifa versin inşallah. Allah rahmetiyle, lütfuyla muamele yesin inşallah. Amin. Allah oru sevgisinin hatırına versin inşallah. Amin. Efendim Emine Sayar. Selamun Aleyküm hocam. Allah sizlerden razı olsun. Oğlum ile gelinim için yaptığın fedakarlıktan dolayı, yaptığın babalıktan dolayı size ne kadar teşekkür etsem azdır. Elinizden öperim. Allah sizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Annenizi, babanızı Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin, deliye, fukaraya, babalık yetiniz için. Bir de bir sorun var. 20 yıl önce erkek kardeşim yüklü miktarda para aldı ve bir daha geri vermedi. Bir de babam vefat edince ailenin 3 kızını notere götürüp babamdan kalan bütün malı kendi üstüne yaptı. Gönlüm bu duruma çok rahatsız. Ne zaman aklıma gelse elimde olmadan kızıyorum. Bazen kendimi tutamayıp böyle bile <gülüyor> ediyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Bu durumda ne yapmalıyım? Diyor kardeşimiz. Bir şeyi Allah sevmiyorsa, bir şeye Allah zulüm diyorsa, mümin istese de istemese de onu sevmez ve onu zulüm olarak görür. Evet. Kız kardeşleri götürüp notere vekalet alıp onların <gülüyor> Allah'ın onlar için takdir ettiği, hükmettiği malı kendi üzerine alırsa onların malını gasp etmiştir. Gönül bunu kabul eder mi? Etmez. Yarın kıyamet günü bunun hesabını verir. Bunu hesabını veremez daha doğrusu. Hem de gaspı en yakınlarına yapmıştır. En yakınlarının kardeşlerinin malını gasp etmiştir. Bu ne dünyada onun işine yarar ne ahirette. İkisinde de ona azap olur. Kendine zulmetmiştir. Evet bize düşen oran olmuştur. Geriye dönüp bakıp meşgul olmak doğru değildir. Evet elbette ki onu hatırlayabilir sıkıntı anında. Şöyle olmasaydı böyle olurdu diyebilir. Ama geçen geçmişte onunla meşgul olmak doğru değil. Çünkü bir şey geri getiremiyoruz. Eğer o mümin biri ise iman etmiş biri ise ona Allah'ın hükmünü hatırlatmak gerekir. Hakkımızı helal etmiyoruz. Ya hakkımızı verirsin ya da helal etmiyoruz demesi gerekir. Buna rağmen eğer bir şey olmuyorsa evet yapılması gereken şey nedir? Onu unutmaktır. Aklına geldikçe de meşgul olmamaktır. Evet. Bir de aile itibarıyla kardeşimiz sormuş. Doğru. Bizimle beraber olan, tabi olan bütün kardeşlerimiz evet bizim evlatlarımızdır. Çocukları bizim torunlarımızdır. Sadece böyle ebedi hayati kazanmak için bir şeyler yapmıyoruz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dolayısıyla eğer tarlayı ekmezsek ahirete biçemeyiz. Onun için dünyada da huzurumuzun olması gerekir. Evimize melekleri davet etmemiz gerekir. Şeytanları değil. Herhangi bir sorun, sıkıntı olduğunda kardeşlerimiz e, bunu biliyor, aile içinde mutlaka ona müdahale etme gerektiğini duyarız ki biz buna mecburuz. Yani kendi çocuğumuz nasıl ailevi bir sorun yaşarsa, müdahale ediyorsak bütün kardeşlerimizle Evet, her iki tarafa da öyle müdahalede bulunuruz. İnşallah hep de böyle bulunacağız. Bu bizim vazifemiz. Elbette ki yaptığımız şey nedir? şeytanı oradan uzaklaştırmak. kardeşlerimize evet, meleklerle beraber olun. Muhabbet halinde olun. Birbirinizi sevin. Birbirinize yakın durun. Birbirinizin hesabını yapın. Kul olduğunuzu unutmayın. Bununla beraber Allah'a yürürken birbirinize yardım edin, yardımcı olun deyip mutlaka o konuda ne gerekiyor, nasıl gerekiyorsa öyle de yapacağız inşallah. İnşallah bütün kardeşlerimiz de böyle yapmalıdır. Aileler yani kendi çocuklarına kızı olsun veya oğlu olsun veya akrabası olsun. O yuva cennete dönsün, cennetin bir köşe olsun diye onlara yardım etmelidir. O yuvanın yıkılması için, dağılması için ya da sorun sıkıntı yaşaması için biri bir kelime söylemişse bilmelidir ki o ona azap ve gazap olarak geri döner. Evet, Şeytanın en çok sevdiği şey eşleri birbirinden ayırmaktır. En sevdiği şey. Hatta iblisin mükafat olarak en büyük mükafatı cinayeti işlettirene de aileyi dağıtana verir. Şeytan için bu kadar büyük bir şeydir. Bu konuda yuvanın dağılması için biri bir kelime söylemişse şeytana ne kadar sevgili olmuştur onu da oradan anlamak gerekir. Aynı şekilde yuvayı yapmak için, düzeltmek için yalan söylese bile Resulullah Efendimiz o yalan değildir dedi. Evet, onu da ne kadar doğru, ne kadar güzel bir şey olduğunu evet, bilmelidir. Mutlaka birbirimize böyle yardım etmeliyiz inşallah. Efendim Yılmaz Mutlu, Hocam karamsar olmaktan nasıl kurtulabilirim? Karamsar olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Eğer Allah'a tevekkül edersek, karamsarlıktan kurtuluruz. Bütün mesele, gene iman meselesidir. Tevekkül, güvenme, imanın meyvesidir. Yani Allah'ı seven, Allah'a güvenir. Neden? Neden? Kendi sevgisine güvenir. O bilir ki, o Allah'ı seviyorsa, Allah da onu seviyor. Hatta Allah onu sevdiği için o Allah'ı seviyor. İnsan sevdiğine güvenmez mi? Kendisini sevene güvenmez mi? Elbette ki güvenir. Eğer güven yoksa, eğer tevekkül yoksa, bu durumda imanımızı kontrol etmemiz gerekir. Yoksa biz Allah'a güvenmiyor muyuz? Karamsarlıktan kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Evet, Allah'a güvenmemiz gerekir. İmanımızın meyve vermesi gerekir. Rabbimize tevekkül etmemiz gerekir. Allah güvenilmeye layıktır. Tevekkül edilmeye layıktır. Vekil olarak Allah yeter buyurdu. Allah vekil olarak huğruna kafi değil midir buyurdu. Vekil olarak yeterlidir. Huğruna kafidir. Onun için Karamsarlıktan kurtulması için de Allah kuluna kafidir. Allah vekildir. O ne güzel vekildir dedi. Evet. Onun vekaletini güzel olarak kabul etmek gerekir. Vekilliğini kabul etmek gerekir. Rabbim benim vekilimdir deyip sorun sıkıntı ne olursa olsun o karamsarlık nereden gelirse gelsin onu bertaraf edip o karanlığı, o Allah'a tevekkülle aydınlatması gerekir. Böyle yapınca inşallah o karamdarlık biter. Bir süre sonra zaten onun bittiğini görür. Ama sürekli o Allah'a tevekkül etmeye çalışıp Rabbinin kendisine vekil olduğunu vekil olarak yeterli olduğunu düşünüp tevekkül etmesi gerekir. Efendim Konya'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm. Sizi beğenerek izliyoruz. Sorum şu. Kur'an'da kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Ayrıca başka bir ayette hüküm yalnız Allah'a aittir diyor. Şu an biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Allah'ın hükmü değil de beşerin hükmü uygulanıyor. Kanunlar Allah'ın hükmüyle ile değil de anayasayla uygulanıyor. Bunu açıklar mısınız? Biraz önce onu izah etmeye çalıştım bir soruda. Bu sadece Memleketi idare etmekle ilgili bir şey değildir. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi diyoruz. Değil mi? Halife. Halife. la beraber kral manasına da gelir. Padişah manasına da gelir. İnsan önce kendi gönül aleminin, vücut ülkesinin halifesidir. Melikidir. İdare edicisidir. Mesela bunu soran kardeşimiz kendine baksın. O kendi vücut ülkesini, gönül alemini acaba idare ederken bütünüyle Allah'ın hükmüyle idare edebiliyor mu? Allah'ın hükmüyle kendine hükmedebiliyor mu? Herhangi bir konuda bir yanlış yaptığında Allah'ın hükmüyle mi hükmetti? Hayır. Bu durumda o kafir oluyor mu? Olmaz. Hüküm bu. Ama beşerdir. Yanlış yapar, eksik yapar. Ama güzel yapmaya da çalışıyor. Doğru yapmaya da çalışıyor. Hep beraber Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmeyi becereceğiz inşallah. Her bir ayet her bir gülü tek tek ilgilendirir. Yoksa bu ayet ilericilere söylenmiş. Bu ayetler Yahudi'ye söylenmiş. Bu ayetler Hristiyanlara söylenmiş. Bunlar da müşriklere söylenmiş. Bunlar da şu günah işlemlere söylenmiş. Bize bir şey söylenmemiş demektir. Öyle değil. Her bir ayet mutlaka bize söylenmiştir. Dolayısıyla muhatabı biziz. Ona cevap vereceğiz. Hükmün %80-90'ı Allah'a ait %10'u beşeri hüküm diyelim. Bu durumda bakacağız. Onların gücü buna yetiyor mu, yetmiyor mu? Orada da Allah'ın hükmünü hükmedebiliyorlar mı acaba? Hükmedebiliyor ve bunu yapmıyorsa o zaman sorumludurlar. Ama hükmedemiyorsa, bu kadar gücü yoksa, evet, bu durumda o güçleri yetmediği için mazurdur. Ne zaman güçleri yetti, yapmadılarsa o zaman sorumlu duruma düşerler. Ne buyurdu? Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Hökmedenler kime göre idare ediyormuş? Oradakilere göre. Onları biz seçiyoruz çünkü. Buna beraber halimiz onu gerektiriyor ki öyle hökmediyorlar. Evet. Ee, onun için böyle birilerini hesaba çekmek doğru değildir. Yoksa biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Evet şu anda bir tek sen yaşamıyorsun, hep beraber yaşıyoruz. Evet, milyonlarca insan yaşıyor. İdarenin bütünüyle Allah'ın hükmet, hükmettiği gibi hükmedilebilmesi için hepsinin kendisini Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekir ki Allah'ın hükmü geçerli olsun. Ama şeriatın dört dörtlük uygulandığı bir memlekete gitsek, ama biz kendimize, gönül alemimize, o vücut ülkemize Allah'ın hükmüyle hükmetmesek, kurtuluş var mıdır bizim için? Asla. Buna beraber yabancı bir memlekete gitsek, küfür bir memlekete gitsek, ama biz kendi kendimize Allah'ın hükmüyle hükmetsek, ama orada yaşıyoruz, orada çalışıyoruz. Kurtuluyor muyuz, kazanıyor muyuz? Evet. Bu durumda bize düşen memleketin nasıl idare edildiğinden önce, kendi kendimizi nasıl idare ettiğimize, Allah'ın hükmüyle kendimize hükmedip edip etmediğimize bakmamız gerekir. Herkes Allah'ın hükmüyle kendine hükmederse elbette ki baştakiler de Allah'ın hükmüyle hükmedecek. Çünkü nasılsanız öyle idare edersiniz dedi. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyurdu ayet-i kerimede. Evet değişmesini istiyorsak bizim, kendi kendimizi değiştirmemiz gerekir ki başımızdakiler de değişmiş olsun. Memleketin idaresi de, idare şekli de değişmiş olsun. Evet. Efendim İzmir'den Aydoğan Obar. Selamun Aleyküm hocam. Ben Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mahallini okudum ama anlamıyorum. Yaşayamıyorum. Ne yapmam gerekir? Kardeşimizin bir tefsir okuması gerekir. Herhangi bir tefsir, gönlü bir tefsiri okuması gerekir. Bir tek mealden zaten bütünüyle anlamak mümkün değildir. Bir tefsiri okuduğunda daha sonra meali okurken o tefsirdeki manayı da evet, anlamış, hatırlamış olur ki o zaman bir şeyler anlamış olur. Aynı zamanda dinlemek isterse zaten e, internette daha o bizim tefsirimiz vardır, tefsir sohbetlerimiz vardır. O sohbetleri dinlerse inşallah iyice anlar. Anlaması gerektiği kadar an var. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Muhterem aleyküm Hocam. Selam. Pak varlığınızı zatına olan sonra bizlere mürşid kılan Rabbime hamd ederim. Adem Aleyhisselam'ın men edildiği ağaç ile Musa Aleyhisselam'a hitap edilen ağaç arasında bir alaka düşünmek doğru mudur? Teşekkür ederim. Allah'a emanet demiş Allah razı olsun tam birbirinin tersi olan şeylerdir. Her iki ağaç birbirinin tersidir. İnsan da o iki zıtlığı, o iki tersliği aynı anda kendinde barındırır. Bir yanda Allah'a davet eden, Allah'ı seven, kendini bütün şiddetiyle Allah'a çeken ruh, bir tarafta da topraktan olan, evet, vehmi olan o nefis kendini bütünüyle toprağa çeken nefis ve beden hali. Biri zahiri tarafı, biri manevi tarafıdır. İki ağaç da aynı ölçüdedir. Allah'ın bu ağaçtan yemeği evet buyurduğu ağaç zahiri ağaçtır. Nefsin kendini çektiği ağaçtır. Bedene ait olan tarafın kendini çektiği ağaçtır. Ve buna beraber Allah oraya yaklaşma dedi. Değil mi öyle yaklaşma dedi oraya. Yaklaşınca ne buyurdu? Adem Rabbine asi oldu dedi. Tuhodaki ağaç bunun tam tersidir. Allah ne buyurdu? Secde et yaklaş. Ağaçtan hitap ederken ne buyuruyor? Evet ben. Ben senin Rabbinim. İnni inneni enallah la ilahe illa ena. Ben. Ben senin Rabbinim. Ben Allah'ım dedi. Sana bu vahyi buradan yapıyorum dedi. Bir tarafa birine secde edip yaklaşman gerekir Rabbine, onun hitabına, onu dinlemen gerekir. Kendini ona çekmen gerekir. Ruh ona çekiyor. Ötekinde tam tersine uzaklaşman gerekir. Birinden uzaklaşmadan diğerine yaklaşamıyorsun. Tercih senedir diyor. İster dünyayı tercih edersin, ister ahireti. İster bedeni tarafı tercih edersin, Adem gibi kovulursun ya da evet, yanlış yaptığında bir imkan daha veriyor. Tevbe edersin. Ben kendime zulmettim dersin. Beni mahfiret et. Beni rahmetinin içine al dersin. Evet, sana bir imkan daha vermiş olurum. Bunu yapmazsan kaybedersin. Aynı şekilde e, ne buyurdu? Size hidayetim geldiğinde hidayetim geldiğinde kim ona tabi olursa onlar için bir korku, bir endişe, evet, bir mahzun olmak yoktur dedi. Bu durumda kendimizi o tuvadaki ağaca çekmeye çalışırken Allah'ın vahyiyle çekmeye çalışıyoruz. Bununla beraber bilmemiz gerekir ki aynı şekilde peygamber de tuvadaki ağaç gibidir. Allah onun üzerinden vahyini, kullarına vahyeder anlatır. Aynı şekilde bir peygamber varisi, bir müşidik de Tua'daki ağaç gibidir. Buna beraber ağaç, ağaçtır. Ağaç onun bedeni tarafı, maddi tarafı, beşeri tarafidir. Ama gönlünden gelen onun söylediği, anlattığı Allah'ın vahyidir. Dolayısıyla Allah onun gönlünden, onun üzerinden ne yapmıştır? Vahyetmiştir. Anlatmıştır. Evet. Efendim, Bursa'dan Güzin. Selamun Aleyküm Hocam. Selamun Aleyküm. Size tabi olalı bir yıl oldu. Size tabi tabi olmadan önce çok aradım, dinledim, okudum. Kalbim mutmain olmuyordu. Ruhum açtı. Bu arayış on yıl sürdü. Sorun bende herhalde diyordum. Rabbime çok dua ettim. Rabbim hakkı söyleyen, tavsiye eden, temizleyen bir kulun yok mu? Beni ona kavuştur. Elhamdülillah kavuşturdu. Şükründen acizim. <gülüyor> Sonra anladım ki kusur bakan gözdeymiş. Şimdi sıkıntı ve ferahlık bir olmuş. Her anda muamele yapan Allah'mış. Her şey yerli yerindeymiş. Kul olmak en güzeliymiş. Olmaya çalışıyorum. Allah muvaffak eylesin. Dünyada da ahirette de sizinle beraber eylesin. Size sevgimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de kardeşimize, oradaki kardeşlerimize vahabetlerimizi arz ediyoruz. Hakkı, hakikati arayanlara, hakikati ararken bulanlara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onların üzerine olsun inşallah. Eğer ne aradığımızı bilmiyorsak bulunca da ona sarılmamız mümkün değildir. Ama Rabbeni arayanlar, hakikati arayanlar bulduğunda evet hemen ona sarılırlar. Ama hakikatin peşinde olmayanlar, nefsinin arzuları, istekleri peşinde olanlar hakikati görseler de ona en ufak bir kıymet değer vermezler. Onlar için bir mana ifade etmiyor. Çünkü aradıkları başka bir şeydir. Onun için söyledim. Hakikati arayanlara, bulunca sarılanlara evet selam olsun. Allah'ım rahmeti, selamı bereketi yüzerlerine olsun inşallah. Amin. Yani. Efendim Azerbaycan'dan günel selam demiş. Her vaktiniz hayırlı olsun. Ben sizden bir rica etmek isterim. TV olarak güzel programlarınız var ama Kur'an okumayı öğreten program olsaydı bize kolaylık sizlere sevap olardı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, öyle bir çalışmayı kardeşlerimiz yapıyor. İnşallah ee, hazır olunca onu da televizyondan öyle e, yayınlayacağız. Kardeşlerimiz inşallah istifade eder. Sadece okuma değil. Hem okuma hem e, anlama. Arapçayı da aynı şekilde vermeye çalışacak arkadaşlar. Öğretmeye çalışacak. E, böyle e, uygulamalı olarak gösterecek. İnşallah e, kardeşlerimiz istifade eder. Hem okumayı öğrenir hem anlamayı inşallah hep beraber öğreneceğiz. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Sizin her anlattığınız, her söylediğiniz bizlere öğütür. Allah sizden razı olsun. Hazırlamış olduğunuz El Esmaül Hüsna birinci kitabı çok şükür bizlere nasip oldu. Çok feyiz aldık. Allah razı olsun. Emeğinizin karşılığını Rabbim iki dünyada da karşınıza çıkarsın inşallah. Sizden bir ricam var. Bize bir öğütte bulunur musunuz? Gönlümüzden geç, gönlünüzden geçen himmetinize duacıyız. Efendim, ellerinizden öpüyoruz. Allah razı olsun. İnşallah kitabın ikinci cildi de çıkmıştır. İki, üç gün içinde elimizde olur inşallah. Dağıtmaya başlarız onu da. Kardeşlerimiz bir nasihat, bir ügüt istediğinde Yaptığımız tek bir üyüt vardır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, de ki size tek bir nasihatim var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın, buyurdu. Bizim de söylediğimiz budur. Tek bir nasihat deyince, her şeyi içine alır demektir bu. Bu nasihat senin için yeterlidir. Bu bir nasihat, senin hem dünyanı hem ahiretini cennete çevirir, gönlünü cennete çevirir demektir. Bu tek bir nasihat seni Allah'a dost eder, Allah'a yakın eder, Allah'a sevgili eder demektir. Onun için bizim de evet, bir nasihatımız vardır. O nasihat Allah'ın kullarına peygamberi vasıtasıyla yaptığı nasihattır. Nerede olursak olalım İster tek başımıza, ister başkalarıyla beraber olalım. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım inşallah. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamünaleyküm hocam. Hocam, bazen kalbim çok daralıyor ve bu haldeyken çok üzülüyorum. Manevi olarak namazımda tat alamıyorum. Ayetlerle dirilemiyorum ve ben çok ağlıyorum hocam. Rabbime layık kul olamadığım için hep kendime soruyorum, ne yaptın da bugün Rabbin huzurunda durmanın tadını, halini yaşayamıyorsun diye. Tabi her zaman kusurlu bir kul olduğumun farkındayım hocam. Kalbimde o kadar ağırlık çöküyor ki hüzün hali. Bunun sebebi nedir hocam? Bu hallerin gelip geçici olması normal midir? Ve biz böyle durumdayken ne yapmalıyız hocam? Zikrimizi mi artırmalıyız? Tefekkürümüzü mü? Tövbemizi mi? Hekimetli sözlerinize ihtiyacımız var hocam. Rabbim razı olsun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Artırmamız gereken ev evet, tefekkürümüzdür. Tefekkür aynı zamanda zikirdir. Burada bir eksiklik, daha doğrusu bir yanlışlık vardır. Nasıl bir yanlışlık var? Mutlaka mümin dengede olmalıdır. Dengeyi kurmalıdır. Vasat, orta yolu seçmelidir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Sizi vasat bir ümmet kıldık. Ortada, dengede bir ümmet. Nasıl dengede olması gerekir? İnsanın bir nefis tarafı vardır. Yanlışlarla dolu. Bir de ruh tarafı vardır. Güzelliklerle dolu. Tam ortada durmak gerekir ki dengede durabilelim. Yani kendimize bakarken Sadece günahlarımıza, yanlışlarımıza, eksiklerimize bakarsak bu durumda umutsuzluk çöker. Öyle ki bu umutsuzluk bizde öyle bir ağırlık yapar ki ibadeti yaparken bile ağırlık olur bizde. Bir tek o sol tarafa, o cehennemlik amellerimize değil de bir tek sağ tarafa bakacak, güzel tarafa bakacak olsak ne olur? Ne olur? Bu sefer şımarıklık yaparız. Bu sefer ibadetleri ihmal ederiz. Hafife alırız. Bu sefer kendimize öyle bir rahmetle bakmış oluruz ki yapmamız gerekeni de yapmaz oluruz. Yine yan yattı. Bir kuşun uçabilmesi için iki kanadının olması gerekir. İki kanat. Tek kanatla uçmaz. Yani bu kanat sağ kanatta olsa uçmaz, sol kanatta olsa uçmaz. Uçabilmesi için iki kanat gerekir. Kendisinin ortada iki kanatın kenarda, yanda olması gerekir. İkisini de çırpması gerekir. Yani hem günahımızı, yanlışımızı, eksikimizi görüp, onu tamamlamaya çalışırken, bir de güzel taraflarımızı görüp, hamd ve şükür halinde olmamız gerekir. Günahı görünce, yanlışı görünce, hamd ve şükür halinde olmuyoruz. Evet o güzellikleri de görüp hamd ve şükür halinde evet ne yapmamız gerekir? Rabbimize uçmamız gerekir. Hoşmamız gerekir. Kanatlanmamız gerekir. Diyelim ki bir taraf ağır bastı. Hemen öbür tarafa evet yatmak gerekiyor. Öbür tarafı düzeltelim diye. Öbür tarafı ağır bastırmak gerekiyor ki bu taraf dengelensin. Bıraktığımızda dengelensin bu. Yani bu sefer muhabbet tarafında, güzellik tarafında duruyoruz. Güzelliklerimizi hatırlıyoruz. Daha doğrusu bu güzellikleri kendimize ait görmüyor. Rabbimizin bize ikrami olarak görüyoruz. Rabbim böyle güzellikler ikram etmiş. Allah diyoruz. Rabbimize secde ediyoruz. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin ben senin kurunum diyoruz. Yanlışlarımız için ağlayıp gözyaşı döküyoruz. Var mı bundan daha büyük nimet, daha büyük güzellik? Bunu yapanlar peygamberlerdir. Peygamberi hali yaşıyorsun. Biraz sükret bakalım. Biraz hamd et. Biraz hamlet ki dengelensin bu. Bunu dengeleyebilesin. Evet. Kardeşimizin yapması gerektiği şey evet onu dengelemektir. Evet. Bir süre böyle muhabbet halinde durması gerekir. Güzel tarafı Allah'ın ikramını görmesi gerekir. Ötekini bir kenarda bırakması gerekir. Ne zaman o böyle tam dengeye geldi, düzeldi ondan sonra ortada durup ikisini birden görüp Koşması gerekir, yürümesi, hatta kanatlanıp uçması gerekir. İki kanadının olması gerekir. Tek kanatla uç uçmaz, tek bir tarafı görmekle de insan Rabbine uçamaz, havalanamaz. Onun hatası kusuru da onu Allah'a yaklaştırıyor. Tövbesiyle, istihbarıyla, öyle bir o boyun büküşüyle, o gözyaşıyla Rabbine yaklaşıyor. Ama tek taraftan olmaz, çift taraflı olması gerekir nimeti de görmesi gerekir ki şükür olsun, hamd olsun. Evet. Rabbinin sana olan nimetini an dedi, hatırla dedi, anlat dedi. Kime anlat? Önce kendine anlat. Evet. Kardeşimiz inşallah böyle yapar. Onu dengeler. Ona dikkat edelim. Bu çok önemlidir yalnız. Gönül dengesidir bu. Mutlaka kardeşlerimizin bu gönül dengesini sağlamaları gerekir. Tam ortada durması gerekir ki ne umutsuzluğa kapılsın ne de şımarıklık yapsın. Tam dengede durunca, evet, kul olarak dengede durur. aziyetini de biliyor, günahını da biliyor, eksigini de biliyor, yanlışını da biliyor, kul olamadığını da biliyor, kulluğu beceremediğini de biliyor, öteki yandan Rabbinin ikramını da görüyor, rahmetini de görüyor, Rabbinin kendisine olan sevgisini, muhabbetini de görüyor, muamelesini de görüyor. Evet, bir yandan şükreder, hamd eder, bir yandan tövbe eder, istiğfar eder kanatlanır evet Rabbin'e gider. Buyur. Efendim bir izleyicimiz hayırlı akşamlar hocam hayırlar. Fitre verirken ne dikkat etmeliyiz? Hocam örneğin bir baba evli kızına eşi çalışıyor olsa da fitre düşer mi? Ya da bu durumda ondan daha düşük durumdaki kişilere mi fitre düşer? Allah razı olsun. <gülüyor> ne dikkat etmek gerekir? Gönlümüzdeki samimiyete ihlasa dikkat etmemiz gerekir. Gerçekten Rabbimizi kandırmaya çalışıp çalışmadığımıza dikkat etmemiz gerekir. Yani bir fitre vereceğiz. Dur biraz Allah'ı kandırayım diyoruz. Yok. Gönlümüze baktığımızda eğer gönlümüzde iman varsa, Allah'ın muhabbeti varsa, Allah'ın hesabını yaparız. Bir kul Allah'ın hesabını samimiyetle yaparsa Allah ona ne yapması gerektiğini öğretir nereye vermesi gerektiğini ona bildirir. Bildirmez mi? Bildirmezse yakışmaz mı bu? Yok, kızıma mı versem yoksa bir başkasına mı versem? Kim muhtaçsa, kimin ihtiyacı varsa elbette ki öncelik en yakın olanlarındır. Yakınlarındır. Ama onun ihtiyacı yok. Bir başkasının, komşusunun daha çok ihtiyacı vardır. Bunu görüyor. Yok öyle de ben kızıma vereyim derse Allah'ın hesabını yapmamış, yapamamıştır. Kandırmaya çalışmıştır, işte ona da gider demiştir yani. Ona gitmez. Yani ihtiyacı yoksa gitmez. Sadaka, fitre, zekat, infak, önce fakirin hakkıydır. Miskinin hakkıydır. Yolda kalmışın hakkıydır. O hürriyetini kaybetmiş olanın hakkıdır Hakkı, hak sahibine teslim etmek gerekir ki, o senin mağrındaki hak onlara aittir, senin mağrındadır. Senin o hakkı onlara teslim etmen gerekir. Önce ehlas gerekir. Samimiyet gerekir. Kendi kendimize Rabbimizi kandırdığımızı, hele yaptığımızı zannetmemiz yaptığımız o işten daha beterdir. Bu fikir, bu düşünce ondan daha beterdir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Amellerinizden önce niyetleriniz Allah'a ulaşır. Kestiğiniz o kurbanların eti, kanı, onlar Allah'a ulaşmaz. Sizin niyetiniz ulaşır. Niyet. Önce niyetimize bakalım. Niyetimiz düzgün olsun. Rabbimize karşı samimi olalım. Rabbimizi dinleyelim. Evet, dinlediğimizde Allah gerekeni zaten bize öğretir, bize gerekeni yaparız. Ne yapmamız gerektiğini biliriz. Evet. Zekatla ilgili bir soru daha var efendim. Buyur. Kişi annesine veya kaynanasına zekat verebilir mi? Düşer mi? Kaynanasına verebilir, annesine veremez. Annesine, babasına, amcasına, teyzesine, halasına veremez. Çünkü onlara bakmakla yükümlüdür. Öteki fakirin hakkıdır. Ama bu yakınları aynı zamanda onun varisleridir de. Birbirine varis oldular bunlar. Onun için birbirine varis oldukları için evet, zekattan değil, maldan onlara vermek zorundadır. Bakmak zorundadır. Mecburdur buna bakmaya mecbur olduğu kimselere zekat veremez. Zekat onlara düşmez, gitmez. Evet. Efendim Ergani'den Merdan Toy, sevgisi, gönlümüzün ihtiyacı, şifası olan yegane sevgiliye, her türlü düşüncemizin ve sosyalarımızın soğuk ve karanlığını sevgisiyle ışıtan ve ısıtan mürşidimize binler selam olsun. Aleykümselam. Hocam, ölüm anında eğer imanımızı kurtarırsak Rabbimizi ilk gördüğümüzde nasıl bir hal alırız? O anı biraz anlatıp bize o anki heyecanı ve sevinci ve hali ifade eder misiniz? Evet. Allah o ölüm anındaki insanları üç kısma ayırmıştı. Kitabını sağından alacak olan cennetlikler, onlara cennetten, cennetliklerden selam vardır. Cennetin sahibinden selam vardır. O selam etmezse hiç kimse selam gönderemez zaten. Onlar cennetle müjdelenir. Kitabını sorundan alacak olanlara kaynar sudan ziyafet vardır dedi. O felaketi haber alınca başlarından kaynar su dökülür. Bir de Allah mukarrabun dedi. Ölme, o Ölecek olan mukarrabundan biri ise Allah'a yakın olanlardan biri ise Allah'a yakın olanları da beyan ediyor. Onlar hayırda yarışanlardır dedi. Hayırda müsabaka yapanlardır. Hayır için çabasını, gayretini sarf edenlerdir. Bunlar da Allah'a yakın olanlardır. Onlara revhû reyham vardır buyurdu. İkisi de ruha ait nimetler, tecelliler. Allah onlara cemalini müşahede ettirir. Oto nefeste cennetten cennetliklerden müjde vardır. Ona ise Allah'ın ruhu reyh reyhan odur. Ruha tecelli vardır. Ruh için tecelli vardır. Evet, biri dünyada, biri ahirette. Biri ölmeden önce, biri öldükten sonra. iki tecelli. Ruh dünyadaki tecelli, reyhan öteki taraftaki tecellidir. Öteki tarafa geçince bir tecelli oluyor. Dünyadaki tecelli, zaten tecelli eder etmez ruh kendi iradesiyle evet, ne yapar? Rab'bine bir hamle de bulunur, bedenden ayrılmış olur. Bunu dünyadayken de yapıyor zaten. Hep bunu yapıyordu. Hep böyle bedenden ayrılıp Rab'bine gitmeyi istiyordu. Hep böyle bu feryadi vardı zaten. Onun için buna layık olmuş. Duası olmuş yani. Evet, cennette de ise evet. Hesaptan sonra, kıyametten sonra cennete gidince bu Allah'ın cemalini müşahede vardır ama Allah'a yakın olanlar o son nefeste o tecelliyle, Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya gelir. Allah cemalli müşahede ettirir, onu huzura öyle alır. Böyle bir şeyin tarifi mümkün değildir. Böyle bir şey anlatılamaz çünkü Evet ne buyurmuştu? Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin fehmetmediği nimetler bunlar cenneteki nimetlerdir. Bir de hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır buyurdu. Hepsinin üzerinde. Öteki cenneteki nimetleri eğer insan düşünemiyor, akledemiyor, görmemişse, işitmemişse, anlamamışsa Allah'ın rızasını, Allah'ın cemalini hiç anlaması mümkün müdür? Anlatılamaz. Sadece böyle zikir halinde, tefekkür halinde Allah derken böyle o gönlünden şöyle küçük, basit, küçücük bir kıvılcım onu böyle kaplar ya. O küçücük bir kıvılcımdır. Bir de tecelli edince acaba natıbı olur. Efendim Adana'dan Sadı. Aleyküm hocam. Ben namaza başlıyorum ama uzun sürmeden bırakıyorum. Bir türlü devam edemiyorum. Ama hep niyetim var ama uzun kılamıyorum. Namazı bırakıyorum hocam. Bana dua eder misiniz? Evet. Namazı bırakmak doğru değildir. Namaz müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir. Aslında bu hepimizin sorunu, gerektiği gibi o yolculuk yapılmadan onun sürekli olması mümkün görünmüyor. Mesela bir ustas yolcusu için bu böyle değildir, böyle olmamalıdır. Her gün biraz daha Allah'a yaklaştığı için ibadeti, hali eksilmez. Tam tersine evet, zikri, ibadeti, secdesi, tefekkürü artar. Yolculuk yaptığından dolayı her gün biraz daha farklı bir hal aldığı içindir bu. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, iki günü müsavi olan ziyandadır. Ziyanda olmayan bu yolculuğu yapandır. Yani her gün biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsak ziyandayız demektir. İbadetlerimizin, namazımızın, zikrimizin, secdemizin, orucumuzun, hacımızın, zekatımızın, bütün yaptıklarımız, yaptıklarımız hayırdan olanlar bizi Allah'a yaklaştırmalı. Bizim de bu yakınlığı tatmamız gerekir. Bu yakınlığı tatmayınca sanki hiçbir şey kazanmamış gibi kendimizi hissederiz ve oradan namazdan kopuyoruz ibadetten kopuyor, uzaklaşıyoruz. Ama görsek ki yaklaştık, yaklaşıyoruz. Huzura doğru yaklaşıyoruz. Artık umut etmeye başlarız ki Rabbim beni huzuruna alacak. Her an beni huzura davet edebilir. Her an bana evet kuli olarak muamelede bulunabilir. Rabbim her an bana seni seviyorum diyebilir. Evet, kulun kulluğun dengesini kurdu. Kızla yaklaşıyor Rabbine. Böyle birini tutamazsın. Böyle birini durduramazsın. İbadet yapmaktan arı koyamazsın. Allah demekten de evet, onu men edemezsin, durduramazsın onu. O nerede olursa olsun bu belledir. En kalabalık bir yerde olsa bile orada Allah demeye devam eder. Rabbi ile beraber olmaya devam eder. Ne buyurdu? Kutça hadiste buyuruyor. Akşam olduğunda herkes sevdiğine döner. Tıpkı kuşlar evet, sabah evden çıkmışlar rızıklarını aramaya akşam olduğunda yuvalarına dönerler ya işte bütün sevenler sevdiklerine dönerler. Sevdikleriyle beraber olurlar. Beni sevenler de Böylesine gece olmasını bekler. Gece olsun da Rabbimle baş başa olayım. Rabbimle olayım diye geceyi beklerler. Evet. Artık Allah'a yaklaştıkça geceyi bekliyor. Gece olsun Rabbimle baş başa olayım. O'nu zikredeyim, O'nu tesbih edeyim, O'na hamd edeyim. Halimi O'na arz edeyim, O'nu sevdiğimi O'na söyleyeyim. Onu özlediğimi ona söyleyeyim. Böyle olunca o kullukta durmuş olur. İki günü müsavi olmayan kullardan olmuş olur. Zararda, ziyanda olmayanlardan olmuş olur. Dolayısıyla evet, her gün biraz daha Rabbinin yakınlığını tadar. Ve o e, bunu bütün şiddetiyle tadar. Hiç kimse ona mani olamaz. Kimse onu durduramaz. Değil kendi kendine sorun yapıp, sıkıntı yapıp böyle namazı bırakmak, zikri bırakmak, ibadeti bırakmak. Kimse onu tutamaz diyorum. Evet. Yapmamız gereken şey Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi arttırmaktır. Evet, Aşkın, muhabbetin, imanın artması için marifetin olması gerekir. Marifetullah Allah bilgisidir Allah'a ait bilgidir Yani El Esmaül Hüsnan'ın bilgisidir Ve bu bilgiyi Kazanabilmek için de Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Sermaye marifetullah kazancın muhabbetullah Dinimin ası da akıldır Marifeti kazanmaya çalışırken aklını kullanması gerekir Tefekkür etmesi gerekir. Rabbini anlamak için, tanımak için. Evet, Rabbim şu ismiyle bana şöyle şöyle muamelede bulundu. Şöyle bana merhamet etti. Şöyle bana ikramda bulundu. Şöyle beni affetti. Şöyle beni korudu, muhafaza etti. Bana şöyle öğretti. Şurada şunu şöyle öğretti. Evet, bunu anlamaya, Allah'ın isimlerini anlamaya çalışırken, kendi üzerinden. Anlaması gerekir. Anladıkça o marifeti artar, Allah'a olan muhabbeti artar. Bunu neyle yapıyor? Düşünerek, tefekkür ederek, aklını kullanarak yani. O zaman anlar ki Resulullah Efendimiz özet olarak nasıl beyan etmiş kendini, dinini, getirdiği dini. Efendim Diyarbakır'dan Esra Alaca Bey, <gülüyor> Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm. Her an sizinle beraberliğimizi nasıl koruyabiliriz? Sizi çok seviyoruz efendim, elinizden öperiz. Evet. Bir zoraki beraberlik vardır, zoraki beraberlik. Yani düşünürsün ben beraber olayım, onu unutmayayım. Bu ister, mürcidi için olsun ister, herhangi bir ayet için olsun ister, Allah için olsun. <gülüyor> Bir kendiniz zorlayıp beraber olmak, unutmamak için çabakayla sarf sarfetmek vardır. İnsan bunu asla beceremez. Hiç kimsenin gücü buna yetmez. Bir de iradesiz olarak beraber olmak vardır. İradesiz. Düşünmeden evet, bu neyle mümkündür? Nasıl mümkündür? Severek. Sevdi mi? Seven sevdiğini unutmaz. İstese de unutamaz. Nasıl kendini unutmuyorsa sevdiğini de öyle unutmaz. Unutamaz. Evet. Müşidüyle bunu yapar. Sonra bir de bakar ki onunla beraber Allah'ı sevmiş. Allah'a aşık olmuş. Bu da iradesizdir. Bu da onun elindeki bir şey değildir. Bunu yapan, yaptıran, ikram eden gene Allah'tır. Unutmamak için, beraber olmak için olması gereken tek bir şey vardır. O da evet, muhabbettir, sevmektir, açtır. Evet. Efendim, Mersin'den Mehmet Gümüş, Resulullah Efendimiz namazlarda kıraat etmesi, şu an Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de okunan kıraatler gibi miydi? İnşallah öyledir. Tevatür halinde öyle anlamak gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır. Şimdiye kadar da bu böyle yapılmaya devam edilmiştir. İnşallah biz de aynı ile olduğu gibi uyuyoruz ve böyledir. Sadece Kabe'de değil. Hemen dünyanın her yerinde, her namaz kılınan camide, mescitte mutlaka aynıdır. Böyle kılınıyor zaten. Evet. Efendim iki kardeşimizin de sos e, mesajları mı? Efendim Diyarbakır'dan rorne İslamoğlu Selamun Aleyküm Efendim Aleyküm Sizi bize önder olarak, rehber olarak, baba olarak gönderen Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun Bizi birbirimize kardeş yaptığınız için Bizi birbirimize sevdirdiğiniz için Bizleri kendi öz çocuklarınız gibi gördüğünüz için size teşekkür ediyoruz Hayatta gördüğüm ve görebileceğim en baba insansınız Allah'a Allah'a amelet olun, sizi seviyoruz Selam ve sevgiyle demiş efendim. Allah tabi olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Beraber kazanmayı ihsan edip ikram etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim köyden Nurhan Aysal, Sizi ve kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Sizi gönlüme inşirah eyleyen Allah'a hamdolsun. Beni sizinle girdiğim yolda en güzeliyle imtihan eden Rabbime hamdolsun efendim. Babamın vefatıyla başlayıp son yedi günde beni çeşit çeşit imtihanlara ve muhteşem ikramlara tabi tutan Rabbime hamdolsun. Sizinle ve kardeşlerimizle acımı unutturana hamdolsun efendim. Size ve tek tek her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizin ve kardeşlerimizin taziye için araması, araması beni tarifi imkansız duygulara gark eyledi. Ve ben acımı kabristanda bıraktım ve çok yoğun ve güçlü duygularla sürekli hamdettim, ettim. Ağlayarak şükür namazı kıldım. Bana yaşattığınız ikramı ve yaşadığım o tarifi mümkün olmayan hali sizin üzerinizden ikram eden Allah'a hamdolsun. Ayrıca Ayrıca Bingöl'den Gülhan kardeşime de teşekkür ediyorum. Bütün bu güzelliği yaşamama sebep oldu. Babam ufadetinde yanında yalnız ben vardım ve bu benim için bir ilkti. Sizin himmetinizle en güzel şekilde karşılamaya çalıştım. Son yedi gündür yaşadıklarımı ne tarif edebilirim, ne de şükrünü eda edebilirim. Ancak işten bir teşekkür ve Rabbime sonsuz hamdolsun. Selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Önce kardeşimizin babasına Allah rahmet eylesin inşallah. Allah rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin inşallah. Allah cennetiyle, cemaliyle ikramda bulunsun inşallah. Amin. Aynı şekilde kardeşimize de inşallah o babasına olan hizmetinden dolayı Allah ikramını yapmıştır. Zaten böyle bir şeyi ikram etmekle en büyük ikramı alması için muamelede bulunmuştur olsun kardeşimiz e, gerekeni yapmıştır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Anası, babası veya ikisi evladı yanında yaşlandığında bu onun için cenneti kazanma imkanıdır. Eğer böyle bir durumda evlat cenneti kazanamazsa ona yazıklar olsun dedi. Allah büyük imkan tanımış. Kolay bir imkan tanımış. Eğer onun acenneti kazanamazsa yazıklar olsun dedi. Hamdolsun gerekeni yaptık. Hep beraber kazanmaya çalıştık. İnşallah biz de onunla beraber kazandık. Ona da rahmet olduk. Kendimize de rahmet olduk. Biz de bunun için. Kardeşlerimiz kazanınca biz ayrıca onlara teşekkür borçluyuz. Kazanmıştır çünkü. Güzel yapmıştır. Güzel yapılan sevilmez mi? Güzel yapılan övülmez mi? Allah övüyor. Evet. Bu arada e, elbette ki kardeşlerimiz bir kardeş olarak e, o acıyı hem paylaşmaya çalışıyor. Daha doğrusu nasıl paylaşacakını da bilemiyor ama nasıl olsa kardeşimdir. Önemli değil. En iyisi ben arayayım. Nerede ineceğizse orada kopsun diye öyle muamelede bulunuyor. Kardeşim beni anlar diyeyim öyle e, o yakınlığını göstermeye çalışıyor, acısını paylaşmaya çalışıyor, sevgisini paylaşmaya çalışıyor. İnşallah hep böyle, hep beraber burada öyle olacağız. Burada öyle olmadan ahirette böyle olamayız. Ahirette de paylaşacağız inşallah. Evet, kazandıklarımızı paylaşacağız. Allah bize gerçek manada sevgimizi paylaşmayı. İkram etsin, ihsan etsin inşallah. Amin. Acımızı da paylaşmayı ikram etsin, nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü sevgiler, muhabbetler, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Aynı şekilde sıkıntılar da paylaşıldıkça azalır. Hem sevgimizi, muhabbetimizi, güzellikleri paylaşacağız, sevinçleri paylaşacağız beraber, hem sıkıntıları beraber paylaşacağız ki... Bir olduğumuz belli olsun. Bu birliği burada yaşamış olalım. Tatmış olalım. Böyle olmadan bir olamıyoruz. Mutlaka eksiklikler vardır. Eksiklikler olmuştur. Allah bizi hem dünyada beraber eylesin. Hem ahirette beraber eylesin. Allah hesabımızı da beraber vermeyi nasip etsin. ikram etsin. Hesabı kolay olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, hayri, güzelliği, tecellisi, bütün kardeşlerimizin üzerine, müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah bizi Rabbini unutanlardan eylemesin. Kendini unutanlardan eylemesin. Arziyetini bilenlerden eylesin. Amin. Evet. Rabbinin azametini, ikramını, güzelliğini, Bilenlerden, anlayanlardan eylesin. Hayatı yaşarken bir kul gibi, bir avd gibi yaşayanlardan eylesin. Herhangi bir iddiada bulunanlardan eylemesin. Amin. Kendini, her şeyini Allah'a kurban edenlerden eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artırıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda buluşuruz inşallah. Buruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.